485. konu, Hz. Ömer'in halkı cihada teşvik etmesi ve ilk icabet edeni emir olarak ataması, İranlılarla savaşa çıkılırken Müsenah bin Harais çıkıp şunları söyledi, Ey insanlar, sakın Farslıları gözünüzde büyütüp onları büyük ve korkunç görmeyesiniz, çünkü biz onların en verimli ve en güzel topraklarını, köylerini ele geçirdik, onları İran'ın o en güzel arazilerinden mahrum bıraktık, bütün bunları da onlarla savaşarak elde ettik, Bizden öncekiler bu cesareti gösterdiler, Allah izin verirse biz de bunu devam ettireceğiz, ondan sonra da Hazreti Ömer ayağa kalktı ve o da şunları söyledi, Hicaz artık sizin için otlaktan başka bir şey olamaz, o artık sizleri ve halkı doyurabilecek durumda değildir. Hani Allah'ın vadine güvenerek hicret edenler neredeler, Allah'ın, kitabında size miras kıldığını vadettiği topraklara gidiniz, Allah Teala bu konuda söyle buyurmuştur. Allah hak olan bu dini diğerlerine galip getirecektir. Fetih, 48 Suresi 28 Şunu biliniz ki muhakkak Allah dinini üstün ve ona yardım edenleri de aziz kılacaktır. Bu dinin yardımcılarını yani Müslümanları diğer ümmetlere mirasçı yapacaktır. Onun salih kulları nerededirler? Hazreti Ömer'in bu çağrısına ilk icabet eden Ebu Ubeyde bin Mesud olmuş, onu da Saad bin Ubeyde ya da Seli bin Kays takip etmiştir. Asker toplandıktan sonra Hazreti Ömer'e, bu ordunun başına muhacirlerden veya ensardan Hazreti Peygamber'e ilk iman etmiş olanlardan birini getir, dediler. Hazreti Ömer ise onlara şunu söyledi. Hayır valayı, bunu yapmayacağım. Çünkü Allah Teala sizi, sizden öncekilere, ensar ve muhacir, göre düşmanlar üzerine süratle gitme bakımından üstün kılmıştır. Eğer bu hususta onlar sizi geçecek olsalardı tabi ki komutanlık hakkı onların olacaktı. Allah'a yemin ediyorum ki bu orduların başına, çağrıma ilk icabet eden kişi geçecektir. Bundan sonra Hz. Ömer Ebu Beyt bin Mesud ile Sa'd bin Ubeydi, ya da Selî bin Kaysı, çağırttı. Ona, Sa'd ve Selîd'ten birine, eğer sen çağrımı Ebu Ubeyd bin Mesud'dan daha önce cevap verecek olsaydın bu ordunun başına seni tayin ederdim. Ancak benim davetime ilk icabet eden kişi o olmuştur, dolayısıyla ordunun başına da onu getiriyorum, dedi. Böylece Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde ordu kumandanı tayin etti ve ona şu tavsiyelerde bulundu. Hazreti Peygamber'in sahabilerini dinle, onların görüşlerini de almaksızın bir işe girişme, tam manasıyla vakıf olamadığın işlerde acele edeyim deme, çünkü bu bir harptir. Harp de ancak sabırlı kişilerle kazanılır, ordu kumandanı ne zaman saldırıp ne zaman geri çekileceğini de çok iyi bilmelidir. Zaferi ancak sabırlı ve nasıl davranacağını bilen taraf elde edebilir. Hazreti Ömer'e ordunun başına sahabilerden birisini tayin et denildi. O da şunları söyledi. Sahabelerin üstünlük ve fazileti, gitmek istemeyenlerin yerlerine geçerek düşmana süratle hücum etmelerindeydi. Ancak başka bir kavim onların bu yaptıklarından daha iyisini yapar ve ağır veya hafif savaşa kendilerinden önce koşacak olurlarsa bunlar daha hayırlıdır. Yemin ederim ki bu ordunun başına da çağrımı ilk icabet eden kişiyi tayin edeceğim, sonra Ebu Ubeydi ordunun başına geçirdi ve ona askerlere iyi davranması hususunda tavsiyelerde bulundu.